Öyle ya da böyle. Açık Radyo 20 yıldır konuşuyor. Durmadan konuşuyor. Milyonlarca, yüz milyonlarca hatta belki de milyarlarca kelimeyle, heceyle, sesle, sedayla, tınıyla ve notayla kesintisiz konuşuyor. Açık Radyo'nun 20. yılı vesilesiyle hazırlanan Açık Radyo kitaplarının ilk kitabı olan Biz Yaşarken Radyo dalgalarından yayılan sözlerin bir kısmını bir araya getiren bir hatıra kitabı. Biz yaşamaya devam ederken artık aramızda olmayan konuşmaçları, yolu radyodan geçmiş o kıymetli insanları sevgiyle yad ediyor bu kitap. O güzel insanlar artık aramızda yoklar ama sesleri, fikirleri ve kağıda dökülmüş cümleleri aramıza yaşamaya devam ediyor. Bundan sonra da bir yandan kainatın bütün seslerini radyoda ağırlamaya devam ederken bir yandan da program kayıtlarında biriken sözleri kağıda dökmeye devam edeceğiz. İtiraf ediyoruz. Söz için iskat. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor bu önümüzdeki dakikalarda bir yeni kitap dizisinden konuşuyor e, olacağız. E, açık radyocuların merakla bekliyor olduğu bir kısmının e, ve geri kalanını da bundan sonra merakla devamını bekleyeceği bir kitap dizisinin ilki yayınlandı. Biz yaşarken, evet açık radyonun 20. yılını e, kutladık sene boyunca diyelim bu günlerde nasıl kutlamalar mümkün oluyorsa tabii ki ama e, açık radyo konuşuyor, 20 yıldır konuşuyor bunun ufak bir muhasebesini matbu halde de dinleyicilerimize sunmaya başladık. Ömer Madre ile konuşacağız. Şimdi Ömer Bey Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yani Açık Radyo'nun bugüne kadar sürdürdüğü radyo yayınlarının yanı sıra doğrusu başlangıçta hiç hesapta olmayan bir hatır sayılır bir kitap yayıncılığı yapmışız zaten. Yani destekçiler, dinleyiciler ve dostlardan aldığımız gönüllü yardımlarla oluşturulan kolektif bir çabaydı. Ve kendi yayınladı dört kitap oldu. Şu ana kadar. Şu ana kadar. Ayrıca da programlarından türemiş, gelişmiş ama radyodan bağımsız olarak meydana gelmiş 7 kitap daha var. Yani konuları hem birbirinden çok farklı hem de tamamen birbiriyle bağlantılı. Yani açık radyo ve onun ilgi alanına giren konular bunlar hemen hemen her şeyi kapsıyoruz. Şimdi 20. yıl vasıtasıyla yani 20. yıl idrak ediyoruz ya. Evet. onun heyecanıyla da yeni bir hamle yaptık işte sen de dediğin gibi geride bıraktığımız zengin birikimi değerlendirip bu külliyatı tabir caiz ise eğer genişletmeye girişiyoruz Evet, açık radyo kitaplarının sayısında eksponansiyel bir artış olacak diye evet, bir söz anlıyoruz. verdik kendimize. E, farklı temalarla açık radyo o, yayını kitaplaştırılıyor. Açık radyo söyleşileri olabilecek bunlar olacak daha doğrusu. İlk hatta öyle e, az evvel duyduk. Biz yaşarken kitabı ilk çıkan kitap. Orada mesela Bakır Çağlar, Aykut Parka, Nuh Köklü, yazım Koyuncu, Ranting, Seloğlu Teber, Kurtis, Kurtiz, Madame Melpomeni yanı sıra Sesi ve Tambur'da olmasa da James Baldwin de içine dahildi. Ornette Coman ve Neşet Ertaş gibi artık aramızda olmayan ama bu frekansı bu Seda'yı birlikte paylaştığımız kadim dostlarımızla e, yapılmış radyo kayıtlarıydı. Bu kitabın içeriğini oluşturan az ses versiyonu duyduk ve durmak niyetinde de değiliz. E, hakikaten 20. yıl geçiyor ama bu 20. yıldan sonra yeni bir iğme e, bek beklentisi e, var. En azından bunun için ciddi miktarda e, çalışıyoruz ve kafa yoruyoruz diyebiliriz galiba. Evet yani şöyle özetleriz belki sen de özetledin. Açık Radyo'nun Tarafından yayınlanmış olan kitaplar var. Onun Açık Radyo'nun dünyasından beslenmiş ve çeşitli yayın evleri tarafından yayınlanmış kitaplar var. Bir de şimdi sözüne ettik işte bu biz yaşarken başlayan evet. ve kimi yayın aşamasında olan... Kiminin yayını planlanan 20'ye yakın kitaptan söz ediyoruz. 20. yılda 20 kitap. Hiç fena bir şey gözükmüyor. Evet bu arada Enkor yayınlarıyla ortaklaşa çalıştığımızı da söyleyelim. Ee, tam bu noktada. Peki ben şimdi açık dergi kimliğini bürünüp size bir soru sorayım. Niye 20. yılda kitap yayınlama elzem diye e, düşündünüz sevgili genel yayın yönetmenimiz Ömer Mazda? <gülüyor> yani e, işte yani bizim açık radyonun tabii şimdi burada şeyi de analım. Abi da bir gün bizde bir şey dolaşıyor böyle. Station ID dediğimiz küçük ses parçaları, <gülüyor> sound bite da denebilir. Onlar dolaşıyor hep dünyanın çeşitli insanların söylediği. Evet. Bir de söz uçar diye bir kadim Romalılardan Roma İmparatorluğu'ndan kalma bir söz var. Söz uçar yazı kalır. Ya abi bunu ilk duyduğunda ya bir radyonun söyleyeceği son laf bu herhalde demiştik kendine göre haklı olarak. <gülüyor> Yani söz üzerine kurulmuş bir hayat ve sen bu uçar diyorsun dedi. Evet ama işte ikili bir şey bu tabii. Yani sen felsefeyle uğraşan biri olarak daha da iyi kavrarsın. İkisi bir arada yani ve biz de buradan kalkarak çok kalıcı bir tarafı da olsun istedik. Bütün bu sıkı bir arşiv oluştuğunu gördük hı hı, ve... Hı. Kitaplar ayrı bir dünya oluşturuyor tabii muazzam bir şey yani ve bu çok derin bir arşivi Kesinlikle. yansıtabilmek oluyor bu şeyin çok hoş da bir tarafı var biz yaşarken kitabının bir de benim pek aklımın nermedi bu teknolojilerle Hı -hı. programların evet. içinde geçen çalınan şarkılar var hepsinin anlamlı önemli parçalar var müzik parçaları. Onları da dinlemek bir teknoloji imkanıyla evet. dinlemek mümkün. Onu da söylemeliyiz yani. Evet. E, QR okuyucuları ile bu kitabın içerisinde kitap okurken müzikte e, dinleyebilirsiniz. Tabii QR teknolojisi yeni girmedi ama çok da Türkiye'de uygulaması yok. Yani böyle kitaplarda yok en azından. Duvarlarda çeşitli reklamları görebiliyorsunuz ama işte atıyorum mesela Taner Akman ve Murat Belge'nin e, programa katmış oldukları taş plak kayıtlarını bir QR koddan ulaşmakta ayrı bir e, güzellik bir de tabi ki kitabı başka türlü katmanlandırıyor yani sesten de vazgeçmedik diyebiliriz evet, evet, yani ya, manada. evet aynen öyle yani biraz bayat bir laf olacak ama burada dayanılmaz geliyor bana diyalektik bir süreç yani ikisi birbirini besleyen evet. bir süreç sözle e, yazının bir bütünleşmesi var yani ...hazır sözünü etmişken... ...tabii şeyin... E, yani ...bu şimdi... ...Ankor yayınlarından çıkacak... E, ...hepsi... Evet. ...planladıklarımız... ...bu biz yaşarken de 11 kişi işte... ...hiçbiri artık aramızda olmayan... ...önemli müzisyenler, psikiyatrlar... ...sanatçılar... ...bilim insanları, akademisyenler... ...deprem bilimciler... ...ve bir de mesela... ...102 yaşında bir... Rahibe. Rahibe. Sonradan rahibe olmuş, bozca dalı çok önemli bir kadın aralarında bulunduğu, işte Granting gibi çok önemli bir gazetecinin ve vicdanın sesinin yer aldığı bir şey. Fakat ondan sonra devam ederken. İlk yayınlamayı planladığımız kitapların ilki de Kentin Tozu olacak. Bir süreden beri devam etmekte olan önemli bir evet. programımız bu. Cihan Baysal'ın... Evet, Açık Dergin içinde yer alıyor. Cihan... Acar bir şekilde sürdürüyor olduk. Kent hı hı. Hakkı bölümümüz. Evet, yani bu tabii ki sırf arşiv niteliği gözetiyor değiliz. Gözet... Yani en azından bu böyle bir... Tek hedefimiz yok. Kentin tozu bir örnek mesela. Gündem için aciliyet teşkil eden kent hakkı gibi bir konuda da olan yayınımızı gayet ön sıralara çektik. Evet Cihan konusunda. Uzun Çarşılı Baysal, yani bayağı kentin tozunda bütün yani evet. dünya çapındaki şeyler de Direnişler David yani. Harvey ha. gibi önemli çok önemli teorisyenlerin ve Yazarların yanı sıra bütün nerede direniş varsa onların hepsinin çekirdeğini yakalayan, evet. söyleşileri içeren çok ilginç bir program. Derbent'ten işte tarla başına, toz koparana aklınıza gelebilecek pek çok direnişten ses kaydı vardı. Bunlar bir de şimdi e, referans halinde e, diyebiliriz galiba. Elimizin altında olacak. Tek kitabı da sığmadı tabii ki. Çünkü direniş de bitmiyor, hareket de bitmiyor. Söyleşiler devam ediyor. Evet. Bu kentin tozunun... Herhalde ilk cilde olacaktır. Evet. Yakın zamanda. Umudumuz öyle bunların devam etmesi. Tabii ki bir de ya yani açık radyon halen devam eden en umut verici ve bilgilendirici programlarından biri bu. Hı hı. Çok çarpıcı söyleşiler ve analizler çıktı. Mücadele ve baş hikaye baş kaldırcı hikayelerinin kitabı. Bir başka üçüncü ya da dördüncü olarak belki ön gördüğümüz bir şehir İstanbul var. O da 20. Yılda tekrar yayınladığımız yani 20 yıl kadar önce, Açık Radyo'nun başlangıç döneminde yapılmış ilk programlardan biriydi. Ve artık aramızda de olmayan değerli eğitimci Tanyeri Erkman'la artık sesi eski sesi olmayan yazar ve aktivist diyelim Murat Belgen'in ve akademisyen, profesör. Taş plaklar çalarak şarkılarla, türkülerle, tangolarla kimi zaman duet yapıp kendilerinin de katıldığı eşlik edip bunlara şairin yani Tevfik Fikret'in deyişiyle bin kocadan arta kalan Bakire Dul. İstanbul'u semt semt dolaşmaların hikayesi. Bu tam bir arşiv yani. Kesinlikle. Evet. Ee, artık olmayan biraz da bir İstanbul'un 20 yılda ne kadar muazzam bir değişiklik olduğunu gösteren bir şey. Tabii bir de 20. yılın en önemli projelerinden birine geçebiliriz. Birazcık da bu söyleşi sırasında Açık Radyo Konuşuyor başlığıyla tasarladığımız bir kitap var. Yani bu uzun ince yılın üzerinde giderken ...karşımıza çıkan ya da bizim peşinden koşup yakaladığımız olağanüstü renkli uluslararası ve ulusal şahsiyetlerle e, dünyadaki ne varsa her konu hakkında yaptığımız sohbetleri kimini iki defa kimini üç defa konuştuğumuz yani küresel iklim değişikliği de var... Dünya devrim hareketleri de var. Her şeyin içine olduğu bir sohbetleri kaplayan bir kitap. Belki onun da başka ciltleri de olabilir demin konuştuğumuz şekilde. Evet, evet. Yani ben sevdiğim bir laf var. Onu da biraz banal olabilir ama gene hikayenin kadın halini hakikaten... Örnek alıp o programımızın radyo hikayesinin kitap hali diye bir şeyi yapmakta olduğumuzu söyleyebiliriz yani. Evet bu söyleşi de bu hikayenin kitap halindeki radyo hikayesinin ilk günlerinde yayınlanıyor şu anda. Ve şu an az evvel Ömer Bey'in saydığı kitaplar. Yakın zamanda yayınlayacağımız kitaplar. Hedef daha ileride bakalım. 20. yıldan sonrası bizim için hep artık 20. yıl. Evet 20. yıl bu bir başlangıç oldu. Evet. yayınları ile yaptığımız anlaşmayı. Çünkü kitapların ilki işte yayınlandı. Biz Yaşarken Açık Radyo Kitaplığı 1 diye yeniden numaralandırdık. Daha öncekileri. Evet bu külliyata e, tam dahil etmedik aslında eski başlamış bir külliyat var ama e, ve şey de e, olarak devam edecek tabi e, yani bunların bir kısmının çok cilt cilt olması mümkün mesela Vedat Ozan'ın Koku kitabı çık radyo programlarından doğmuştu onun birinci cildi yayınlandı devam edecek evet, üç, belki programın cilt. kendisi de e, devam edecek geri gelecek dört, e, geri geliyor evet Böyle bir şey var ama bu bayağı e, Biz Yaşarken adlı kitap hakikaten e, benzer pek dünyada benim de olduğunu görmediğim bir kitap. yani Herkes farklı bir konuyu ele alıyor ve kendisi, kendi dünyası içinden bakıyor ama her konuda... E, olabilecek en böyle derinlemesine analizlerin filan da geçtiği şeyler oluyor. Yani Neşet Ertaş'ın e, çok kısa bir bozlak üzerine yaptığı bir e, tanım mı diyelim? Tespit. Tanım var ve orada bir de aşk üzerinden bahsediyor ki yani hakikaten dünyada bu kadar süzülmüş bir laf olur. Yani aşk dokunsa da yıpratmaz, incitmez diyor. Aşk uyarıcıdır diye devam eden bir küçük söyleşisi var ki muazzam bence. Aynı şekilde mesela şey de çok... Ornette Coleman. Ornett Coleman'da. Ornette evet, Yani 1999, 17 Ağustos depreminden sonra e, çok sürpriz bir şekilde yayına e, bağlanmış ve onda aklı fikri buradaymış ki çok hakikaten içten e, bir konuşma. Çok da kısa bir mülakat e, var elimizde. Kısaca onda seslendirilmiş olalım mı? Evet evet tabii. Evet İstanbul'daki herkese selamlar diyor Onet.com'un öncelikle doğanın tesiri altında kalan herkesi gönlümde hissediyorum bunu söylemeliyim. Doğa olup bitendir ve biz çaresizizdir. Bu zor zamanları geçirenlerin hayatlarında daha güzel anlara ulaşmaları ve yaşamlarına diledikleri gibi devam edebilmeleri için dua ediyorum deyip telefonu kapatıyordu mesela. Evet doğa olup bitendir ve biz o, çaresizdir diyor. Bundan daha özlü bir cümlede bütün bu yıllardır yaptığımız <gülüyor> yayınlarda falan söylediğimizin evet. çok özlü bilgece bir şey. Ayık o gibi bir şey yani böyle. Evet bunların yani. da kayıtlı olduğu Biz Yaşarken kitabı. Şimdi biz o kısmı atladık Ömer Bey ama tüm kitapçılar da demek lazım. Ee, evet. İyi bir e, dağıtım servisiyle beraber... Umarız herkese ulaşacak. Biz Yaşarken Kitabı Enkoyenler ile beraber Açık Radyo'nun e, gerçekleştiriyor olduğu serinin ilkiydi. Evet gidip bakın diyelim Açık Radyo'da bu arada. Açık Radyo'nun şey e, stüdyolarına aşina olanlar için bir anons olsun bu da. Açık Radyo'nun şey binasından da yani bizden de doğrudan elden bu kitabı almanız mümkün. Ufak bir stand e, açmış olacağız. Evet küçük bizden. Yani e, hakikaten... Yani başta mesela bu kitabın adını işte en büyük özelliklerinden biri tabii buraya girmiş insanların hiçbirinin artık aramızda olmaması gibi bir özellik. Var. Onun için biz yaşarken diye adı. Kimi sevgili dostumuz Nuh Göklü gibi çok yakın bir zaman önce o özenle dokusunu inceleyip anlattığı mahallelerden birinde barbarca bir cinayete kurban gitti. Kimi ise ge gelmiş geçmiş en radikal yazarlarından ve düşünürlerinden biri olan dünyanın James Baldwin gibi yarım yüzyıl öteden sesleniyor. Evet. Üstelik kendi sesiyle bile değil ama bunca zaman sonra bütün dünyada gün ışığına çıkan ilk kez çıkan bir söyleşisi var gün ışığına o, onu olduğu gibi nazar bir evet. konuştuk kendi söyleşiyi yapmıştı yani bir anlamda böyle kanat çırpan sevgili açık radyoda kanat çırpan sevgili hayaletler gibi bir isim koymayı düşünmüştük ama sonra yeryüzünün her şeye rağmen süre gelen olanca güzelliğinin içimizde yarattığı yaşama sevincinin empati duygusunu ve evet Sevginin de her şeyi galebe çalmasının etkisiyle olsa gerek şimdiki isminde karar kıldık biz yaşarken de yani. Evet yaşamdan yana tercihini koymak. Evet aynen öyle yani ve yani hikaye anlatmanın konuşmanın ne kadar önemli bir şey olduğunda pek çok konuşmacı bizimle konuştu zaten pek çok sanatçı felsefeci yani Angela Davis mesela haklar evet. savuncusu aktivist akademisyen. Yani anlatının hikayelerimiz diyor tarihlerimiz birbirinden izole edildiği, koptuğu takdirde açıklığa kavuşamaz. Bize ait olduğunu düşündüğümüz hikayeleri başkalarının tırnak içinde. Hikayelerini tarihini bilmeden gerçek manasıyla anlatamayız diyor. Çoğunlukla bu başka hikayeler ve tarihler aslında bizim tarihimiz, bizim hikayelerimizdir. Bu elbet eninde sonunda ortaya çıkar diyor bu çok önemli bir şey tabii yani ee, ve yani doğa yazarı, aktivist Terry Tempest Williams ki e, bunu onun söyle yaptığımız söyleşiyi de e, önümüzdeki e, şeyde tekrar yayınlıyoruz yani bu evet şeyde, açık halede konuşuyor kitabında yer alacak radyo kitabında onlar yer alacak üstelik bu küçük e, tatil sırasındaki Açık gazete şeyinde de koyuyoruz onları. Yani o da şey diyor mesela ben kendi hikayem yüzümden, yüzünden, bedenimde taşıdığım şey yüzünden bir aktivistim diyor. Aktivizm çeşitli biçimlerde olur. Bence benim yazı yazmam aktif bir direniş ve ısrardır diyor. Çok iyi koymuş bence meseleyi. Bence kendini çevreci, doğa korumacı, iklim değişikliği aktivisti sayan kimse artık sabırlı olmak istemiyor. Bekle sabret diyorlar. Hükümet liderlerinden tanınma talep ediyor ve bu dünyanın her yerinde oluyor. Ben yazarım bu, yaz, bu yüzden yazmak benim aktivizmim diyor. Ben hikayeler anlatıyorum. Benim geldiğim kültürde kadının ne dediğinin önemi yoktur diyor. Çok ezilen bir kültür orada. Youtube'da. Evet, evet. Mormon kültürünün filan oldu. Oysa benim ne dediğim önemli. Benim dediğim önemliyse seninki de önemlidir. Sana bir hikaye anlatırsam sen de bana kendi hikayeni anlatırsın. Böylece birbirimizden cesaret alırız diyor ki. Tam da konuşmak istediğimiz şey bu zaten. Evet. Açık radyo hikayelerini anlatmaya devam edecek. Açık radyo konuşmaya da devam edecek. Evet çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben mutlu oldum. Şimdi sizi herkes tanıyor ama bir de sizin ağzınızdan dinleyelim isterseniz. Şöyle çok kısaca bir hikayenizi alabilir miyiz? Bölük Pörçü'yü de böylece biraz almış oluruz belki de. Bunun kısacası olmuyor. Şimdi yıllar önce ben hikayeci olmak istemiştim. Yani o dönemde Gürkal Aylan Çakın Eray'la başlayan önce Caz ve e, Billy Eckstein taklidi şarkılar söylemek isterdim mesela. I touch your lips tell lips you only let me borrow diye başlayan şarkılar ya da Frankie Lane Jealousy. Oradan sonra Not King Cole. They try to tell us we're too young too young to really be in love They say that love the world. Yani şarkıcılığımız da vardı. <gülüyor> Sonra türkülerimiz vardı tabii. Benim sadık yarim kara topraktır. Şairlerimiz vardı tabii. Hem de daha, daha lise yıllarında değil, ortaokul yıllarında. Sevgili öğretmenim Fikri Bey, sevgili öğretmenim Şahin Bey. Edremit Ortaokulu'nda Amerika'dan gelmişiz. Balıkesir Edremit, bana Edremit tabii değil burada, burada, değil mi? Bu Edremit'te babam kaymakamdı. İşte 17 yaşıma kadar hı hı. memlekette olsam %100 laz olsam gerekçen yani kesin değil annem laz değil muhtemelen <gülüyor> yani yine de değil, kendimi değil ama. açıkçası e, lazlık veya herhangi bir şeylikle ifade edecek bir insanda değilim yani çok başka duygulara sahip bir insanım. <gülüyor> Her gün gidiyordum sympathy İşte Türkçe bu kadar artık söyleyim tık pikati kalınla ah gıdık azdol şiyorum ama Türkçe güzel değil. Derap bir geliyor koluma diyorduk. Melba çektik söyle. Ben yine çektik a tık a. Melba çiktik. E peki çektik. Sonra gene ama gençtim. Çok 14-15 yaşındaydım bilmiyorum. Ama basın derken işte 3 tane gazete var diyebiliriz. Bu ikisi Marmara ve Camanak. Ermeni C'de. Üzerinden kendi geleneklerini yürütüyorlar. Biz ise aksine Türkçeyi kullanmamız gerekir. E, şiarıyla ortaya çıktık. Sorunlarımız vardı. Kimseye devlete yılda bir götürüyoruz, sunuyoruz rapor falan ama kamuoyunun farkında değil sorunlarımızın. Bizi böyle çok rahat yaşayan, adalarda, modalarda, keyif içinde yaşayan bir topluluk, bir ayrıcalıklı topluluk olarak görüyoruz. ...daha da çok sayıda pata anlamda. patates ee, salatası yemeyecek miyiz? Bir dakika, size gelen mesajlar patates salatası değil... ...patates püresi. Neden böyle söylüyorsunuz? Tek düşünce eksenli oldukları için. Benim söylediğim şu, bir kere daha açıklayayım. Sanırım e, yeterince net olmadım. Benim söylemek istediğim şu... ...tabii ki bu bu bütünü bütünüyle destekliyorum. Saygı duyuyorum. Gerçekten önemli bir... E, ...gelişme çizgisi... ...benim kaygım şu... ...eğer bu örgüt ...spontane... ...sadece bir depremle... ...kaç saniye sürdü deprem? 45 oldu söyledi. 45 saniye ile sınırlı bir olay olarak kalırsa... ...bunun arkasından bir şey çıkartamayız diyorum... ...şimdi yapılması gereken... E, ...bu duygusallığı... ...düşünselliğe ve örgütselliğe dönüştürmektir... ...o başlı başına yetmez... ...orada fertler vardı... ...benim siyasi düşüncem adında konuşacak olursam Tabii, örgütsüzlük ya da çok örgütlük böyle eterojen e, bir karma yapı hiçbir şey çıkartamaz ileriye dönük olarak benim bütün beklentim şu bu gerçekten bir dönemeşi noktası bunu kabul ediyorum ama bundan e, sadece duygusallığı sadece insanlığı sadece dayanışmayı çıkartırsanız e, belki bu şu anda Türkiye'nin yaşadığı milliyetçi hareketin çok daha ötesinde her bir milliyetçiliği üretir benim istediğim farklılaşmışlıkları içinde örgütlenmüşlüklerdir. İnsan yerine örgütler.